Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebu Sel Ve'ycen bin Rüstem El-Kuhi Değerli dinleyenler Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor Güneşi bir ziya Kameri bir nur kılan O'dur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattıysa ancak böylece hakla yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyor. Yunus Suresi 5. Ayet Değerli dostlar, Kur'an'da yer alan her lafzı bir hazine kıymetinde bilip, okuyup değerlendiren Müslüman alimler. Ondan aldıkları güç ve gayretle çalışıyorlardı. Ebu Sehl el-Kuhi, çalışma gayretiyle çağdaşı olan birçok ilim adamını etkilemiş, teşvik etmiş bir bilim adamıydı. Tam adı Ebu Sehl, Veycen bin Rüstem el-Kuhi olan büyük alim, Büveyhilerden Şerefü't-Devle ve Adüdü't-Devle zamanında Şiraz ve Bağdat'ta çalışmalarını sürdürmüş ve gözlemler yapmıştı. Kuhi, bu rasatları yaparken, ekseriyetle kendi tasarlayıp imal ettiği gözlem aletlerini kullanıyordu. Bu aletler vasıtasıyla yaptığı gözlemler ve hassas hesaplamalarla ünlü olmuştu. Çalışmalarını yaparken eski Yunanlardan gelen bilgileri dikkatle inceliyor, onların astronomiye dair bazı varsayımlarını eleştirirken yanıldıkları noktaları da açığa çıkarıyordu. Çalışmalarında o zaman bilinen yedi gezegenin incelenmesine ağırlık vermişti bunların hareketlerinin sınır ve prensiplerini tespite çalışıp, gün dönümü hakkında gerçek bir yorum getirmişti. Kendi imal ettiği aletleriyle güneşin sapma derecesini gözlemlerken, modern bilimle tespit edilen en uzun gece 22 Aralık tarihini 16 Aralık ve 21 Haziran olan en uzun günü 17 Haziran olarak hesaplamıştı. el hesaplarından yaptığı aletlerin o güne kadar kullanılanlardan çok daha hassas olduğu ve daha doğrusu sonuç verdiği anlaşılmaktaydı. Ebu Sehl el-Kuhi, astronomik gözlemleriyle ilgili ulaştığı sonuçları bir bilginler topluluğu huzurunda ilim alemine takdim etmişti. Ömer Hayyam'ın aktardığına göre üstün zekalı, mükemmel bir matematikçi olan Kuhi, devrinin önde gelen cebir bilginlerinden sayılıyordu. El-Kuhi günümüze ulaşan eserlerinde ikinci dereceden daha yüksek problemlere götüren denklemleri de çözmüştü. Kuhi'nin çalışmaları Es-Siczi, İbnül Heysem, Biruni, Ömer Hayyam, nasuriddin Tusi ve Ebu Nasr bin Irak tarafından takdirle karşılanmıştı. Nasuriddin-i Tusi, Arşimet'in Küre ve Silindir kitabına onun çözdüğü küre parçası denklemini eklemişti. Bu problemde Kuhi, bir eşkenar hiperbolle bir parabolü kesiştirerek bilinmeyen iki uzunluk ortaya çıkarmakta ve problemin hangi şartlar altında çözülebileceğini göstermekteydi. Archimet'in prensipleri üzerinde çalışmış ve bu konuda tetkiklerde bulunmuştu. Muhalif ağırlıkların ölçümünü incelemişti. Basınç ve ağırlık merkezi tespitleri konularına ilk kez ele almış, hesaplamasında geometrik metotlarını kullanmıştı. Kuhi basınç ve ağırlık merkezlerinin hesaplanması hakkında eski Yunanların çalışmalarının basit ve bilimsel olmaktan uzak olduğunu düşünüyordu ki, kendi orijinal yöntem ve keşiflerini de çok net bir delillendirme ile ispat ediyordu. Değerli dostlar, el matematikte analiz ve terkip, yani sentez terimlerini ilk kullanan ve uygulayan bilgin olmuştu. Bu nedenle el Matematik analiz metodunun ilk kurucusu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Onun bu ileri seviyedeki anlayışı, yüzyıllar sonra Newton ve diğer bilim adamları tarafından benimsenmişti. Ölüm tarihi hakkında net bir bilgi bulunmayan Ebu Sehl el-Kuhi, muhtemelen Bağdat ya da Şiraz'da vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır